Arkadaşlar başlayalım dersine. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillehu fela mudille ve men yudlil fela hadiya lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.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 Fe asallu lekum ve men yuta illahe ve faza Amma sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bidatin dalal wa kulla dalalatin finnar <gülüyor> Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim ehl-i sünnet cemaatin itikadi özelliklerini almaya devam ediyoruz inşallah bugün 43. özelliğini alacağız ehl-i sünnet vel cemaat mefhumunu hep ne yapıyoruz zikrediyoruz zikretmekle de ne yapmıyoruz bıkmıyoruz, usamlıyoruz bu kelimeyi, bu cümleyi bu mustalahı, bu ifadeyi söylemeyi bir gurur vesilesi, iftihar vesilesi ne yapıyoruz görüyoruz. Elhamdülillah Allah bizi Müslümanlar olarak yarattı, müminiz. Ve elhamdülillah ki Allah azze ve celle bizi ehli sünnet vel cemaatten kıldı. O bakımdan bu büyük nimetin ifası sadece telaffuzla, zikirli olmuyor. Aynı zamanda ehli sünnet vel cemaatten olmanın şuuruna vakıf olmaktan geçiyor. Ehli sünnet vel cemaatten olmanın şuuru ehli sünnet vel cemaatin usulünü ehl-i sünnet vel cemaatin temel esaslarını ne yapmak bilmekle mümkün. Eğer biz ehl-i sünnet vel cemaatin usulünü bilmiyorsak ehl-i sünnet vel cemaatin temel esaslarını ne yapıyorsak bilmiyorsak ehl-i sünnet vel cemaatten olmak aynen Müslüman olup da Müslümanlığından bir haber olan insandan bir parça olmak insan gibi olmak onunla eş değerli olmak hükmüyle karşı karşıya kalır. Evet bugün 43. neyi alacağız? Özelliği alacağız. 43. özelliği Mustafa oku bakalım. Onlar Allah'a davet ehlidir. Evet. Hep söylüyoruz. Ulema ilmehlidir. Aynı zamanda ulema Allah Azze ve Celle'ne dinine davet eden davet ehlidir. Yani işte bazı derslerde almıştık hatırlarsanız belki bir sene oldu belki daha fazla tam hatırlayamayacağım. Ee, i̇şte e, alimlik apayrı şey, davetçilik apayrı şey. İşte e, e, her alim davetçi olamaz. İşte e, alim olmak çok zordur ama e, davetçi olmakta o kadar ne değildir? Kolay değildir. Şeklinde sözler ne yapanlar, tereddüm edenler maalesef bunlar arkadaşlar. ehl Sünnet ve Cemaat'in neyini? Ruhunu yakalayamamış insanlar. Yani hep söylüyoruz. El ulema hum ehlu'd davwa. El ulema hum Yani alimler davet ehli olanların kendisidir. Alimler davet ehli olanların kendisidir. Yani bir örnek verelim şahsında mesela Allah rahmet eylesin. Ya İbnü Hüseyin çok iyi bir alimdi. İşte akideyi, Tevhid'i çok iyi bilirdi. İşte fıkı çok iyi bilirdi. Arap dilini çok iyi bilirdi ama İbn-i Hüseyin'den iyi bir davetçi olmaz diyenler Heh. bunu neye göre söylüyorlar? Hangi kaideye göre söylüyorlar? Hangi usule göre söylüyorlar? El cevap Ehl-i Sünnet ve Cemaat kaidesine usulüne göre söylemedikleri ne? Kesin. Hiç hilafsız bir şekilde kesin. Çünkü niye? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te alimler davet ehli olan insanlardır alimler sadece talimle değil aynı zamanda davetle iştigat ederler ancak alimlerin daveti elbette ki yeri geldiğinde ilim talebesine yeri geldiğinde de kime? sokaktaki avama kadar iner peki bugün davetçi denilen insanlar ya da davetçi vasfıyla sıfatıyla tanımlanan insanlar kimler? ilimden bir haber olan insanlar Allah aşkına ben size soruyorum İslam'a davet neyle olur? Kur'an'a davet neyle olur? Sünnete davet neyle olur? Hadise davet neyle olur? Fıkha davet neyle olur? İlmi olmayan insan neyin davetini yapacak? Yani yapar, kendi reklamını yapar. Yapar, felsefesinin, mantığının, kendi reyinin, kendi iştahının davetini yapar. Ama ilimsiz davet olmaz. Yani o bakımdan bu tür ayrımlarda bulunan insanlar maalesef maalesef hizbilik vasfıyla muhtasaf maalesef hizbilik vasfına meyleden insanlardır. Yoksa biz ittifaken diyoruz ki Ehl-i Sünnet ve cemaatin alimleri en büyük davetçilerdir. Yani biz İbn Abbas'tan daha büyük davetçi tanımıyoruz. Biz İbn Ömer'den daha büyük davetçi tanımıyoruz. Biz Enes bin Malik'ten daha büyük davetçi tanımıyoruz. Biz Mücahit'den daha büyük davetçi tanımıyoruz. Biz Nafi'den daha büyük davetçi tanımıyoruz. Biz ikilmeden daha büyük davetçi tanımıyoruz. Biz Yahya İbni Ma'in'den, Süfyan Essebri'den, Süfyan İbni Uyeyne'den, Hasanül Basri'den, Buhari'den, Müslimden, Tirmizi'den, Nesai'den, İbni Maci'den, Ebu Davud'dan daha iyi davetçi tanımıyoruz. Biz Ebu Hanife'den, İmam Şafi'den, İmam Malik'den, İmam Ahmet İlhanbel'den daha iyi davetçi tanımıyoruz. Biz İbni Kayyım'dan, İbni Teymiye'den, Zehebi'den, hafız Iraki'den, İmam Suyuti'den, İbn Hacer'den, ve ve ve Albani'den, İbn-i Binbaz'dan dahi davetçi tanımıyoruz. Elbette bunlar davetçi. Ya hocam bunlar davetçi değil, bunlar alim. E kim davetçi? Davetçi olanlar kim? İlmi olmayan, he, ilimden bir haber olan adamlar. Yani sanki davet alimlerin yapacağı bir iş değil. He, ey, kimin yapacağı bir iş? İşte davetçilik vasfına muttasaf insanlar. Kimmiş bu davetçilik vasfına muttasaf insanlar? Peygamberi vesselam Allah'ın yoluna davet etmiyor muydu? Etiyordu. He? Ediyordu. Ediyordu. Peygamberi vesselam Allah'ın yoluna davet etmiyor muydu? Nu, nu, Nuh, Nuh, Allah'ın yoluna davet etmiyor muydu? Bunlara hep bakarsanız göreceksiniz. Yani demek ki bu bu tür lafızlar, bu tür lafızlar bizim kendi malımız değil. Bizim kendi malzememiz değil. Müstevret. Bir bize sokmuşlar bunları. Bizim cahil cühelada, gariban işte guraba'da ne yapmış Bunları almış. Bunlar yanlış. Ha, şimdi ne diyoruz? ehl sünnet. İşte davet ehli. Nasıl ki bunca fırka var. Bunlardan hepsi nerede? Cehennemde sadece bir tanesi nerede? Cennette. Onlar cemaat. İşte sayı olan hak fırka. Allah'ın Resulü'nün yolu üzere olanlar. Ha, ve sahabesinin yolu üzere olanlar. İşte bu ehl-i sünnet ve cemaat. Işte gerçek davetçiler bunlar. Ne demek bu? Yani ehl sünnet ve cemaat. Alimiyle, alimiyle Öğrencisiyle, dinleyicisiyle. Hepsi bir bütün davetçi. Neden? Çünkü hak yolda olmanın gereği, hak yolda olmanın levazını bu arkadaşlar. Ne demek bu? Yani hak yolda olan insan davetçi olmayacaksa, daveti ehil olmayacaksa, davet hak olmayacaksa, başkasının davetçi olması mümkün değil. Çünkü niye? Bizim davet ettiğimiz şey ne? El-i Zünnet Cemaat olarak. Kur'an ve sahih sünnet. Gerçek İslam. Hakiki İslam. O akımdan ehl-i sünnet ve cemaat ney? Davet ehlidir. Allah'a davet ehlidir. Allah'a davet ehli olmayla müşerref olmuş, onu en fazla hak eden, ona en fazla ne yapan? Güç getiren, Hem ilmen, hem amelen. Hem teorikte, hem de pratikte. Bakın ehl-i sünnet ve cemaate. Allah'a öyle bir davet etmişler ki, Yaşamışlar bunu değil mi? Yaşamışlar. Sadece bu nede kalmamış? Sözde kalmamış. Sadece lafta kalmamış. Yaşanmış. Yani hangi asra bakarsanız bakın. Hangi memlekete bakarsanız bakın. Davet ehli sadece ehli sünnet vel cemaattir. Onlar Allah'a davet etmişlerdir. Onun gayrındakiler Allah'a değil, kendi ilahlarına ya da kendi iştihatlarına, kendi görüşlerine. Yani onlar Allah'ın dinli adam kazandırmak yerine kendi cemaatlerine, kendi hiziplerine, kendi mezheplerine adam kazandırmışlardır. ehl sünnet ve cemaat herkese Allah'ın kulu yapar. ehl sünnet ve cemaat herkesi Allah'ın Allah adamı yapar. ehl sünnet ve cemaat herkese Allah'ın eri yapar. ehl sünnet ve cemaat sadece iki neye? Varlığa mutlak itaati öngörür. Onlardan bir tanesi alel-ıtlak mutlak itaattir. O Allah. İkincisi de Resulullah'tır. O da alem ıtlaktır Ancak neyle sınırlıdır o da? Vahiy ile sınırlıdır. Ne demek vahiy ile sınırlıdır? Yemek pişirme tarifini almaz. Hurma aşılama tarifini almaz. Bunu örf adete bırakır. Çünkü insanın fıtratında vardır bu. Ha, ne? Dini meseleler. Umuru diniye dediğimiz meseleler. Hükmü meseleler. Bütün bunları ne yapar? Mutlak itaatle bu iki kaynaktan alır. Ama diğerlerine bakın. Üçüncü bir kaynak çıkarmışlardır mesela. O da ne? Akıl. Kur'an ve sünneti bir kenara itip ne yapmışlardır? Aklı ortada hakem olarak kabul etmişler. İyiyi ve kötüyü, haramı ve helali, yeri geldiğinde Allah'ı, yeri geldiğinde sıfatlarını, yeri geldiğinde fiillerini akılla ne yapmışlardır? İspat etmeye kalkmışlardır. Yani demek ki onların Allah'a davet etmesi mümkün değil. Çünkü niye? Allah'a davet edebilmek için Allah'ın istediği davet metodunu kullanmak lazım. O da ne? Ha, kendi kitabı ve peygamberinin neyi? E yolu. Bu ikisini alan işte Ehl-i Sünnet ver Cemaattir. Onun için onlar Allah'a davet etmişlerdir ve velillahilhamd ümmet ümmeti Muhammed'in ekserisi de kimdendir? Ehl-i Sünnet ve Cemaattendir. Çünkü bu davetin neyi var arkadaşlar? Bereketi var. E bakın işte o davete. O daveti her yerde görürsünüz. Bakın kitaplara Bakın kitaplara, hadis kitaplarına bakın. Tefsir kitaplarına bakın. Fıkıh kitaplarına bakın. Tehid kitaplarına bakın. Ehli gibi adedi bol. Ehli gibi cildi bol. Ehli gibi sayfaları bol. E başka? Mescitlerine bakın. Camilerine bakın. Ehli gibi camileri bol. Değil mi? Vakıflarına bakın. Vakıf müesseselerine bakın. Velillahirhamd ehli gibi ne? Bol. Her yerde... Kesretiyle. E başka mücahitlerine bakın. Komutanlarına bakın. Ve elhamd ehli gibi ne? Bol. Çok. Yani bu neden? Bu neden? E çünkü eğer sen gerçekten Allah'a davet ediyorsan elbette ki Allah'ın zaferinin sana isabet etmesi Allah'ın zaferinin senin yanında olması nedir? Haktır. Halbuki böyle olunca ehli sünnet gerçek nedir? Allah'a, Allah'ın yoluna davet eden Çağıran fırkayı naciye, fırkayı asliye bizzat kendisidir. O bakımdan bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın, hiç kimse bunda ne yapmasın, ufacık bir şüphe ve tereddüt duymasın. Okşet. Onlar hikmetle, güzel öğütle ve en iyiyle mücadele etmek suretiyle Allah'a davet ederler. Yani bunlar hep ayetlerin gerekleri zaten değil mi? Rabbinin yoluna güzel öğütle, hikmetle ne yap? Davet et, velev ki ehli kitap olsun, velev ki müşrikler olsun, onlarla en güzel bir şekilde ne yap? Mücadele et. Değil mi? Yani senin hayatın, senin hayatın güzel öğüt ve ne olsun? Hikmet olsun. E peki bu ne demek? Yani bunun ötesi yok mu? Ötesi var. Ama her şey zamanında ve mekanında ne yapar? Kendini gösterir. Her şey zamanında ve mekanında ne yapar? Kendini gösterir. Yani hanımınla olan ilişkinde bile... Eğer bir pürüzle karşı karşıya kalıyorsan önce güzel ölür değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin merhaleleri. Sonra ne? Oda olmadı yatağı ayırmak değil mi? Oda olmadı müberrih olmayan yani ne yapmayan sakat bırakmayan ne? Hafif dokunuş, vuruş. Oda olmadı öldürmek yok. Ne yapmak var? Boşamak var. Yani bütün bunlar, bütün bunlar, bütün bunlar hangi eylemde olursa olsun bakın. İslam'ın hiçbir eylemi yoktur ki onda hikmet Onda ne olmasın? Güzellik olmasın. Yani kurbanı bile ne yaparken? Keserken. Ne yapmak lazım? Hikmetli davranmak lazım. Ne yapmak lazım? İyiden yana olmak lazım. Kafiri bile öldürürken. Yani düşünün. Hristiyanlıkta işkencenin haram olduğuna dair doğrudan bir nas bulamazsınız. Yani bugünkü Hristiyanlıkta tabi yoksa. Tevhid ruhu olan Hristiyanlıkta böyle bir şey söyleyemeyiz. Yine Yahudilikte bugün işkencenin haram olduğuna bir nasılamazsın. Çünkü onları biz biliyoruz yani. Onları biz biliyoruz. Peygamberleri bile kıtır kıtır kesen kalıyor, Değil mi? Yani haçların yaptıklarını biliyoruz değil mi? Haçların yaptıklarını biliyoruz. E, Yahudilerin yaptıklarını biliyoruz. Ama Müslümanların düzenli ordularına bakın. Düzenli. Şimdi surada birileri bir şeyler yaparlar. Onlar. Yani ehl-i sünnet nerede? Onlar nerede? O bir olay da. Düzenli ordularına bakın. Asla ve asla en büyük Allah düşmanlığı dahi ne yapmamıştır? İşkenceyle, taziple ne yapmamıştır? Öldürmemiştir. Onu bile yaparken ustruplu, aslına uygun neden? E diyoruz işte, hikmetsiz bir işi yok. E hal böyle olunca bunun uygunu da zaten ki ehl Sünnet ve cemaat Yani Ehl-i Sünnet ve cemaate mensup bir alim düşünür, bir adamı sıf nefsani duygularından dolayı ya da bir adamı sıf şehveti duygularından dolayı ya da bir insanı sıf kavmi duygularından dolayı öldürmüş. Bulamazsınız. O alim de zaten. Cahildir. Yani mümkün değil. Ama onlarca mutezili alim vardır. Onlarca şii alim vardır. Onlarca cehmi alim vardır. Yani İmam, İmam Ahmet bin Hanbeli Kur'an mahluk değildir dediği için yıllarca zindanda tutup yıllarca kırbaçlatan insanlardan siz ne bekleyebilirsiniz ki? Ne bekleyebilirsiniz? Hiçbir şey beklemeniz mümkün değil. Ya da hamada kendisine Allah Azze ve Celle'nin sıfatları sorulduğunda Allah arşına istiva eder, Allah'ın iki eli vardır, Allah'ın iki gözü vardır, Allah'ın ilmi vardır, Allah rüzül eder dediği için hapsedilen bir insanın siz Kime zulmedeceğini tahmin edebilirsiniz ki? Ona, he, bu hapis cezasını verenler neye göre vermişlerdir? Neye göre? Ayetlere göre mi? Hadislere göre mi? Neye göre vermişlerdir bu cezayı? Elbette nefislerine göre vermişlerdir. Çünkü aklı hakem tuttukları için, Kur'an ve sünnet onlar için ne olmuştur bir? Ne olmuştur arkadaşlar? Araç olmuştur, amaç olmamıştır. Bizim Kur'an ve sünnet aracımız değil... Yani akıl amaç olur, Kur'an ve sünnet onun aracı olursa bu problem olur. Kur'an ve sünnet amaç olmalı, akıl onun aracı olmalı. Bakın bu tabirleri her yerde duymazsınız. Evet. Kur'an ve sünnet amaç olmalı, akıl onun aracı olmalı. Ama siz eğer aklı, amaç kabul eder, Kur'an ve sünneti onun aracı kılarsanız işte o zaman sizin vahiyle ile ne yapmanız, bağdaşmanız mümkün olmaz. Zaten ehl sünnet olamazsınız. Ha. Demek ki yani İslam dini ki ehl sünnet bunu temsil ediyor. Hikmet, güzel öğüt, Başka iyi mücadele tarzı. Bu bizim üç tane temel neyimiz baskımız. Evet devam et. Onlar hikmetle, güzel öğütle ve en iyi en iyiyle mücadele etmek suretiyle Allah'a davet ederler. Bu konuda meşru ve mübah birçok yola başvururlar. Ta ki insanlar Rabblerini tanısınlar ve ona hakkıyla ibadet yani kulluk etsinler. Evet. Hazreti Ayşe Hanımızın dediği gibi Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam Helal olduğum müddetçe işlerin en kolayını seçer. Dinde ifrat yok, dinde tefrit yok. Helal ise işin en kolayını seçeceksin. İşin en zorunu seçmek aptallık, daha fazla icra alırım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani madem ki eşyada asıl ibahattir, onu tahrim edici birine gelmediği sürece, delil gelmediği sürece sen ne yapamazsın? Onu haram göremezsin. Çünkü her zaman mübahlık her zaman helallik çok çok daha fazla ve kimden yanadır? Müslümandan yanadır. Haramlar azdır. Sayıca da azdır, keyfiyet olarak da azdır. He, bu nedir işte? Bu şudur. Allah Azze ve Celle hakim olduğu için, hakim de hem hüküm hem de hikmeti içerdiği için. Şimdi adam diyor ki hakimiyet. Arkadaşlar dinleyelim. Hakimiyet. Allah hakim, hakim. Yani ne hüküm sahibi. Arkadaşım yani sen bu hakimden sadece hüküm sahibi olmayı çıkarıyorsun? Aynı zamanda hikmeti de çıkarsana. İkisi aynı kökten. Yani biz Allah'ın bu isminden ve sıfatından onun hem hüküm sahibi olmasını... ...hem de hikmetme olmasını çıkarıyoruz. Çünkü Allah'ın hükümleri hikmetlidir. Ama senin ortaya koyduğun hükümler kaba, kaba, şedid. İçinde ne yok? Hikmet yok. Hal böyle olunca ne oluyor? Allah'ın cezasına göre... Allah'ın vermediği cezayı ne yapıyorsun sen? Ceza olarak insanlara öngörüyorsun. Yani hulasa, hulasa ehl-i sünnet vel cemaat ehl-i sünnet vel cemaat her yönüyle Allah'a davet edilir. Her yönüyle. Hikmetiyle, iyi öğüdüyle, güzel mücadelesiyle, fıkıh takineyiyle, geri geldiğinde hükümleri Müslümanın lehine ne yapmasıyla, işletmesiyle, her şeyiyle, en sünnet ve acama Evet. İnsanların hidayete kavuşması için onlardan daha istekli. insanlara onlardan daha merhametli hiçbir kimse yoktur. Evet tamam. 44. Onlar örnek alınacak salihlerdir bağlı. Yani Selefe şöyle bir bakın zaten göreceksiniz. Yani örnek alınacak kaç tane Şii adam gösterirsiniz bana. Örnek alınacak kaç tane mutezili adam gösterirsiniz bana. Kendileri bile kendi hocalarını pek örnek almamışlardır. Çünkü onlara göre hocayı örnek almak bile şirktir. Yani çünkü insanın aklı her zaman kendini ne gösterir insana? ilah gösterir. Her zaman kendini en büyük gösterir. Her zaman kendini kendine tabi olunması gereken bir insan olarak gösterir. Ama bizde bu yok. Bizde bu yok. Bizde örnek alınacak insanlar varsa onları örnek almak nedir? Haktır, evladır. Yeri geldiğinde baba, yeri geldiğinde babanın dostu, yeri geldiğinde amca, yeri geldiğinde yaşlı bir ney? Saat. Yeri geldiğinde hoca, yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde abla. Eğer örnek alınacak vasıflar kendisinde varsa biz onları örnek alırız. Ama onları örnek alırken bu örnekliğimiz Kur'an ve sünnetin örnekliğinin dışına ne yapmaz? Çıkmaz. Onları örnek almamız. Sıfır onlar onlar olduğu için değil. ya yani ne? Onların neye? dinin naslara bağlı kalışındaki nelerinden dolayı? Örnekliklerinden dolayı. He. Yani biz onları biz onları doğrudan akrabalık bağlarından dolayı ya da sadece sevdiğimiz için örnek almayız. Yani Kur'an ve sünnet yolunda istikamet ehli oldukları için örnek alırız. Yani bugün bir muhaddisin İmam Buhari'ye örnek alması kadar doğal Bugün bir fakihin İmam Şafii örnek alması kadar doğal. Bugün bir işte akide alemin İmite'yi örnek alması kadar doğal bir şey yok. Ya hocam bizim örneğimiz Resulullah olsun. Ya bu cümle genel bir cümle. Yani bu alimlerin örnek alması senin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almana engel değil. Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan alacaklarını alacaksın. Ama sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde neyi göremezsin? Sayı Hadis'in tarifini göremezsin. Hasen Hadis'in tarifini göremezsin. Zayıf Hadis'in tarifini göremezsin. İşte bizim örnek alışımız formal bir örnek alışı. Resulullah'a örnek alışımız hayat tarzıyla alakalı bir örnek alış. Yani ihticaç noktasında, yani onun bize söylediklerini alıp onlara iman edip onları amelimize dökme noktasında. Ama diğer alimlerde ne var? Bunun açılımı var. Nedir bunun açılımı? Yani siz i̇bn Hacer'i örnek aldığınız zaman i̇bn Hacer'in örnekliğiyle siz ne yapmış olursunuz? Mustalahı. Başka barideki o fevaidi. Başka Nüketteki o ricali. Ya da Nisan'daki o ney? Ricali örnek almış olursunuz. Yani bu bin nevi nedir? O alimlerin kitaplarını okuyarak o alimin zatında binlerce alim. O binlerce alimin neyi? Kutbesi olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne kalırsınız. Hep söylüyorum. Arap bilenleriniz neyi okusun diye? Siyerâlem-nü belâi kimin? Rehebinin. E niye? Neden? Neden onu okusun? Yani onun içinde binlerce alim var. Binlerce alim, Binlerce alim. Bu binlerce alimin ortaya koymuş olduğu ne var? Yol var, yöntem var, menatıp var. E bakacaksınız ki bu yollar, bu yöntemler, bu menatıplar Hepsi itibariyle kimin hayatında var? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında var. Öyle bir peygamber ki... ...on binlerce alimin hayatına sirayet etmiş... ...on binlerce alimin hayatındakileri... ...sadece bir insanın hayatında bulabiliyorsunuz. Bakın... ...on binlerce alimin hayatındakileri... ...sadece nerede bulabiliyorsunuz? Bir insanın hayatında bulabiliyorsunuz. İşte bu da ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...beşerin en neyi? Hayırlısı olması. Beşerin neyi olması... Efendisi olmasında gizli. On binlerce insan, on binlerce alim. İmam Ahmed'e bakıyorsunuz Resullah'ı görüyorsunuz. Subhanallah. İmam Şabi'ye bakıyorsunuz Resullah'ı görüyorsunuz. İmam Maliye'ye bakıyorsunuz Resullah'ı görüyorsunuz. Ebu Hanife'ye bakıyorsunuz Resullah'ı görüyorsunuz. İbni Keymiye'ye bakıyorsunuz Resullah'ı görüyorsunuz. İşte Albani'ye bakıyorsunuz Resullah'ı görüyorsunuz. Bu nasıl bir aynadır ki? Bu nasıl bir aynadır ki? Bütün aynalar birleşiyor kimi gösteriyor? Resulullah'ı. Peki niye? Neden? Onlar örnek almasa Resulullah'a gösterir mi bu ayna? Yani eğer İbn-i Teybiye Resulullah'a örnek almasa Resulullah'a ulaştırır mı? Mümkün değil. İmam Ahmet Resulullah'a aleyhisselatü örnek almasa ulaştırır mı? Yani mesela bir niye Ebu Bekir el-Jüveyn bizi Resulullah'a aleyhisselatü vesselam'a ulaştırmıyor? Neden? Bunu bir düşünün arkadaşlar. Vasıl ibni Ata neden bizi Resulullah'a aleyhisselatü vesselam'a ulaştırmıyor? Cihem bin Safa neden ulaştırmıyor? Cihat bin neden ulaştırmıyor? Niye? Niçin? Neden? Bunu bir düşünün. Çünkü örneklik olarak onlarda kim yok? Resulullah ve Vesselam yok. İşte kimin ki örneği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'sa onun örnekliği bizi Resulullah'a ulaştırır. Kimin ki örnekliği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'sa onun örnekliği bizi Resulullah ve Vesselam'a ulaştırır. Ne demek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği? Onu örnek almak ne demek? Onun yolundan gitmek demek. Onun yolundan gitmek demek. Hem ilmen hem amelen. Hem ilmen hem amelen. Bu alimlerin bazıları ilmen gerçekten çok zirvelere ulaşmışlar. Amelde bazı kusurları olmuş. Ama bazıları ilimde değil de amelde ne yapmışlar? Çok çok yüksek mertebelere ulaşmışlar. Yani mesela İbn-i ne kadar bir ilmi var? Yani çok alim de bize neye ulaşmış ilmen? Çok fazla bir şeye ulaşmamış bize. Değil mi? Çok fazla bir şeye ulaşmamış. Hasanül Basri'nin çok fazla ilmen bir şeyi bize ne yapmamış? Ulaşmamış. Ama ameline baktığın zaman peşinden gelen bütün alimler ilmen onun merakıbını, hayatını derleyenler, onun amelini bir kimsel olarak görmüşler. Ha. İmam Ahmet'e bakın, hem ilmen örnek olmuş, hem amelen örnek olmuş. İşte bunların tek nedeni var. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a örnek alıştırır. Ha, o bakımdan işte selefi nokta bu arkadaşlar. Selefi bakış bu. Bu insanlar örnek alınır mı? Soru hocam örnek alınır mı? Cevap alınır. Çünkü onların örneği kim? Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ha, hataları var mı? Cevap var. İşte burada ayrılıyoruz. Meşayetini sorgusuz sualsiz ne yapan? Örnek alan. Çünkü biz sorgularız geri geldiğinde. Çünkü biz biliriz ki sahabeden bile bazı rivayetler vardır. O rivayetler cüllüsüyle ne yapabilir bazen? Çelişebilir. O zaman onu ala bırakırız. Diğerlerini alırız. Ya bizim farkımız bu. Yani şu demek değildir selefi itikat arkadaşlar. Ya da selefi anlayış. Yani işte ya alimlere örnek alınmaz. Bizim tek kutbeymiş örneğimiz kimdir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu genel bir laf arkadaşlar. Bu genel bir laf. Yani ne demek bu genel bir laf? Tavuk mu yumurtadandır, yumurta mı tavuktandır. Bunun gibi bir laf. Yani siz nasıl olur da i sünnet vel cemaat alimlerini o Rabbani alimleri kimden ayırırsınız? Resulullah s.a.v'ın örnekliğinden ayırırsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. İşte bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Ehl-i sünnet vel cemaatten olmayan alimlerin gidişatı göz önüne alındığında hayatları okunduğunda, menakipleri okunduğunda bize gelen korku acaba diyorsun, ehl-i sünnet vel cemaate mensup insanlarda da bu tür neler? Muhalefat. Bu tür neler? Örnek almayışlar olabilir mi? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Yani hani, Hatip Bağda diye alırken söylemiştik ya, biz ne diyoruz her zaman? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidenler, o üç kutlu nesil bizzat peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından kendilerine sarılmamız gereken nesil değil mi? Kim o? Sahabe, tabi, etba tabi. Neden? Neden? Yani sıfır Resulullah yetiştikleri için aleyhissalatü vesselam'a Ebu Cehil de yetişti. Yolundan gitmişler. Elbette. sonrası, gitmişler. Bir sonrası bir, sonra, bir evvelinin yolundan. Bir sonrası bir evvelinin yolundan çok önemli. Bakın onları örnek alıyoruz. Sahabiyi örnek alıyoruz. Tabiini örnek alıyoruz. Eftava tabini örnek alıyoruz. Bizzat bunu bize kim tavsiye etmiş? Peygamber Efendimiz ve Sellem tavsiye etmiş. Hal böyle olunca ha yani işte ehlusunda bunların hepsini temsil ediyor. Örnek alınacak kudri olan gerçek anlamda salahı ne yapan bağdaştıran insanlar. Evet o. Ok. Onlar örnek alınacak salihlerdir. Çünkü onların içerisinde sıddıklar. Mesela bir Ebubekir sıddık değil mi? Yani imanını Aleykümselam terazinin bir kefesine koyacak. E böyle bir şeyi aklınız tasavvur ediyor mu arkadaşlar? Yani bunu bana maddi unsurla açıklayın. Ya yani maddi unsurla bana bunu açıklayın. Aleykümselam. Ya yani bunu bana maddi unsurla açıklayın arkadaşlar. Yani bir insan düşünün, bir insan, bir insan ya, yani, bir insan işte. Bir i̇nsan yani İlahlık vasfı olmayan, aciz, yeri geldiğinde çok ağlayan, yeri geldiğinde çok titreyen, yeri geldiğinde çok kükreyen bir insan. Ha. Onun imanını terazinin bir kefesine koyacaksın. Ümmeti Muhammed'in ilk Müslümanıyla ta kıyamete kadar son Müslümanın imanını terazinin bir kefesine koyacaksın. Onun imanı ağır basacak. Yani bunu bana madden açıklayamazsınız ki bu mümkün değil yani. Madden açıklayamazsınız, bunun Madden açıklaması yok. Bunu ancak ne yaparsın, teslim olursun. Bu i̇man, kayıp. İşte bak, böyle sıttık. Bu ne demek? E, i̇şte Şahadə der ki, yani işte e, biz de Ali'yi çıkardık. Ali'nin sizden olduğunu kim söylüyor? Ali bizden, bizden. Sizden değil. O bizim mirasımız, Onun mirasçısı biziz. Siz değilsiniz ki. Olamazsınız, mümkün değil. Çünkü sizi diri diri yaptığı olmuş. Hatta sahabe karşı çıkmış ya. Ne yapıyorsun diye. Aleyhisselatu vesselam he, ateşle yapmayı ne yaptı insanlara? Yasakladı. Yasakladı. Yani çünkü niye? Onu ilah edindiler. Onu ne yaptılar? İlah edindiler. İlah. Yani elü sünnet vel cemaatten bana bir insan gösterin sahiben birini ilah edilmiş. Velevkiye bu bekir olsun. Çok önemli değil. Bir tane adam gösterin ya bir tane adam. Adam elü sünnet vel cemaate mensup sahiben birini ilah edilmiş. Ama çok enteresan. Ehl-i Sünnet ve cemaate mensup bazı insanlar sahabeyi ilah edilmezken kendi şeyhlerini ilah ediliyorlar. Ne garip değil mi? Halbuki ilah edilmeye layık bir insan varsa o da belki de Ebu Bekir'dir en başta. Yanlış mı söylüyorum? Ondan daha zahid bir adam var mı Ehl-i Sünnet ve cemaate Belki de Hazreti Osman'dır. Belki de Hazreti Ömer'dir ama çok enteresan ehl sünnet ve el cemaate mensup insanlar bunları ilah edinmez derken bazılarını söylüyorum. Şeyhleri ilah edilmişler. Neden? Neden? Çünkü onların ismi, onların heybeti, onların salahı o kadar büyük ki Allah Azze ve Celle o ismi öylelikle bile karalatmamış, pisletmemiş arkadaşlar. Bu Allah'ın genel muhafazası, koruması için de çünkü. Pisletmemiş. Bak kim var bizden Sıddık var. Başka? Şehitler ve mücahitler. E yani, bizde şehit çok. Mücahit çok. Hı hı. Yani var. yani Salaheddin Eyyubi'den tutun Sultan Fatih'e. Bizde çok elhamdülillah. Hadi mutezile bir tane şehit göstersin. Sofiler bir tane şehit göstersin. İşte gösterirler. Allah'cım Mansur'u gösterirler. Şehit. Hani Jüneydi Bağdadi'nin tabiriyle öldüğünü duyunca, kafasının vurulduğunu duyunca, kim bilir diyor o pis kanıyla hangi kütüğü ağacı kirletmişiz. Hep ehl sünnet ve el insan bunlar. Yani kolay değil. Evet. Devam. Çünkü onların içerisinde sıddıklar, şehitler, mücahitler Hidayet önderleri, karanlık kandilleri, nesilden nesile nakledeye gilen menkibe ve fazilet sahipleri, insanın hidayetleri üzere toplandığı din imamları vardır. İşte bu sebeple insan ne olursa olsun onlarda güzel örnek budur. Eğer mücahitse onların içerisinde kendisine uyacağı birisini, eğer ilmi seven, ona rağbet gösteren biri ise onların içerisinde örnek alacağı yolundan gideceği birisini bulur. 45. Onlar gariplerdir. Onlar insanların fesat ettiklerini ıslah eden, insanlar bozulduğunda doğru olan gariplerdir. 46. Onlar fırkayı naciyedir. Onlar bu dünyada bidatlerden ve dalaletlerden kıyamet günü Allah'ın azabından kurtulan fırkayı naciyedir. Çünkü dünyada Göstermiş oldukları ne? İman ve amel çabası. Onları da ahirette ne yapıyor? Özellikle kıyamette. Allah'ın azabından ne yapıyor? Koruyor. E bakın bidatlerle, hurafelerle kim mücadele etmiş? Yani e, bizim hayatımız bizim hayatımız ehl Sünnet vel Cemaat'in hayatı. Tabii ben büyük imanları kastediyorum. Ehl-i Sünnet vel Cemaat deyince şurada sokaktaki o çerçöpleri kastetmiyorum. Onu anlamayın. Büyük alimler. Yani bir İmam Ebu Hanife düşünün. Bir İmam Ebu Hanife. Ha. Diyor ki ben diyor işte diyor Muhammed'in cahıyla Muhammed'in hakkı için ey Allah'ım senden şunu istiyorum demeyi bile ne görmüştür? Kerifi, kerif onlarda nedir? Tahrimi Tahrim mekruhtur. Yani haramdır. Yani bunu dahi hoş görmemiş. yani Bunu dahi ne yapmış? Hoş görmemiş, mekruh görmüş. Neden? Çünkü ona göre sadece ne yapılır? Allah'tan istenir. Onun için peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri başında ne yapmıştır? İstidbarı Haram görmüş, istikbali emretmiştir. Yani ne demek? Kabre arkanı dönüp, kıbleye dönüp dua edeceksin. Kabre arkanı dönüp, kıbleye doğru dua edeceksin. Yani bunların hepsi bize şunu gösteriyor. Yani hayatları bu işlerle mücadeleyle geçmiş. Ama he, bugün ehl Sünnet ve Cemaat'in yolundan pek çok meselede sapıldığı için, ehl Sünnet ve Cemaat mefhumunun içine, pek çok hurafe bidat karıştırıldığı için belki biz bunu göremiyor, göremiyor olabiliriz ama dediğimiz gibi biz yani bugünün insanlarına değil ehl-i sünnet vel cemaatin heykelini, omurgasını ne yapan, oluşturan o alimlerin hayatlarına, o alimlerin kitaplarına döndüğümüzde bunu açıkça zaten bizzat müşahede ederiz, görürüz. Yememişler, yedirmişler. İçmemişler, içirmişler. Uyumamışlar, uyutmuşlar. Yani bu ne demek? Yani her anların mücadele. Her anları mücadele. Yeri geldiğinde helali öğretmişler. Yeri geldiğinde haramı öğretmişler. Yeri geldiğinde şirki öğretmişler. Yeri geldiğinde bidat hükmünü öğretmişler. Yeri geldiğinde hurafelerle ne yapmışlar? Mücadele etmişler. Her şeyi yapmışlar. Her şeyi. Yani düşünün bir İmam Ahmedi Kur'an mahluktur değildir meselesinde sıf Kur'an mahluk değildir dediği için onca işkenceye, onca eziyete maruz kalmış ama yolundan ne yapmamış? Dönmemiş. Çok önemli. Yani bu mücadele ruhu. Onun için yani kurtulmuş fırka bu. Kurtulmuş fırka bu. Kurtulan fırka bizim için elzem olan fırkadır. Bizim için uyulması gereken fırkadır. Yoksa yani fırkalar çok. Evet. Devam. 47 onlar Taife-i Mansuradır. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Onları destekleyen ve yardım edendir. 48. Kıyamete kadar galip olanlar onlardır. Ey Müslümetbel Cemaat maruftur. Üstündür ve yücedir. Üzerinde bulundukları hak ve din üzere sabittirler. Onlar galiptirler. Her biri işlerinin ehlidirler. Ve Allah onların hüccetini zahir kelimelerini yüce kılmıştı elhamdülillah. Evet. 49. Ümmetin onları tazim etmesi bağlı. Allah azze ve celle onlara yeryüzünde kabul edilmeyi vermiştir. Zaten bu biliyorsunuz hadis-i şerifte de peygamber tarafından ifade edilmiş. Allah bir kulu sevdiği zaman ne yapar? Nida eder değil mi Cibril'e? O kulu ne yap sen desem. Sonra ona ne yapar emreder? Nida ettirir değil mi semada meleklere? Evet. O kulu sizde ne yapın? Sevin derken en son bu Allah tarafından, dünya semasından dünyaya ne yapılır? Bir kabul olarak, rahmet olarak, ülfet olarak indirilir. Ve bütün insanlar ne yapar? Onu severler. Demek ki insanların seni sevmesinin yolu önce insanların sevip sonra Allah'ın sevmesini sağlamak değil. Önce Allah'ın sevmesini sağlamak, böylelikle insanların da seni seveceğinden emin olmak. ev sünnet ve cemaat böyle. Yani düşünün ben mesela Buhari okutuyorum, kitab işte kitabı tevhid okutuyorum her okuyan işte diyor ki Gâlel İmâmul Bukhâri Rahimahullah işte Allah İmam buhariye rahmet etsin dedi ki binlerce on binlerce yüz binlerce insan var bunu yani bu ne büyük bir duadır biliyor musunuz arkadaşlar yani düşünün yani öyle insanlar vardır ki Müslümanlardan ölmüş geçmiştir arkasından belki de ismiyle rahmet okuyan ne değildir? mevcut değildir ama ehl-i sünnet cemaatte bu yok işte Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te ne yapma? İnsanları rahmetle anma. Bunu nasıl sağlamış Ehl-i Sünnet ve Cemaat? Neyle sağlamış? Bıraktıklarıyla sağlamış. Yaptıklarıyla sağlamış. Bu çok önemli. Yani onlar kıyamete kadar zahir olan ne? Fırka. Ondan dolayı da ne yapar? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e mensup insanlar büyüklerini, ulularını ne yaparlar? Düzeltirler. Düzeltirler. Onlar hakkında ne yaparlar? <gülüyor> Hüsnü anda bulunurlar. Evet, devam et. Allah Azze ve Celle onlara yeryüzünde kabul edilmeyi vermiştir. Ümmet onlara güvenir, onların sözünü dinler ve onların sözlerini alır. 50. Vefat ettiklerinde insanlar onlardan ayrıldıkları için üzülürler babi. Yani işte selef, ehl sünnet bu örneklerle dolu. Yani bir şey bilsem İbn-i cenazesi, evvelinde Hatip Bağdadi'nin cenazesi, onun evvelinde İmam Ahmed'in cenazesi, yani yüz binler yani, o günün şartlarında yüz binler arkadaşlar. O günün şartlarında yüz binler. Şu yani Şeyh Binbaz öldüğünde rivayetlere göre iki milyon insan cenazesini kıldı rivayetlere göre iki milyon insan. haz zamanı değildi. İki milyon insan, yani bu ne demek? Yani bu işte bir üzüntü kaynağı. Yani şey Albani öldüğü zaman dünyanın pek çok ülkesinde yüz binlerce insan ağladığını biz biliyoruz. Yüz binlerce insanın ölüm haberi ulaştığında hüngür hüngür ağladığını biliyoruz. Hüngür hüngür. Yani şimdi muhtezil eden bir adam ölecek de biri ağlayacak. Yani ya bu çok nadir be. Ancak akrabası, eşi, dostu, çoluğu, çocuğu. Çünkü niye? Kabul yok. Allah'ın neyi var? Onlar yüzünde, bu insanlar üstündeki kabulü var. Evet. Bunun sebebi sadece insanlara olan şefkatleri hayır bahşetme ve yaymaya olan hızlarıdır. Onlar ölüp de insanlar onları kaybedince onlardan ayrılma sebebiyle çok üzülürler. Bunu gösteren en güzel örnek insanlardan büyük toplulukların katıldığı meşhur Sünnet ehli imamların cenazeleridir. Bu onların kalplerdeki mekanlarını ve insanların onlara olan düşkünlüğünü göstermektedir. Tıpkı ehli sünnetin imamı Ahmed bin Hanbel ve Şeyhülislam lisne bin Teymiye cenazelerinde yaşananlarda olduğu gibi. 51. Ehlü sünnet ve cemaat insanlar içerisinde sözlerine, inançlarına ve davetlerine en fazla sabır gösterenlerdir. Ne demek sözlerine, inançlarına ve davetlerine? Yani sözlerinin eri. Değil mi Ehl-i Sünnet vel cemaat Başka inançların eri, başka davetlerin eri. Yani o yolda katlanılabilecek bütün nelere, sıkıntılara, musibetlere ne yapmışlar? Katlanmışlar. Değil mi? O <gülüyor> yüzden mihan olayları meşhurdur Ehl-i Sünnet ve cemaatte Mihne. Yani nedir o mihne? Bela, musibet. İşte İnançlarından dolayı, sözlerinden dolayı fikirlerinden dolayı başlarına gelen neler? O mihneler. İşte bir İmam Ahmet'in uğradığı mihne işte bir Şeyhül Samimti uğradığı mihne. Yani bunlar bizim için örnek. Neden? Eğer onlar sabır bütmeselerdi, eğer zikzaklar çizselerdi, eğer ne yapsalardı, geldikler yaşasalardı elbette ki ne olmayacaktı? Bu fitne olmayacaktı? Yani biri bir şey isteyecek, onun istediği gibi konuşursan zaten neye maruz kalmazsın? Fitneye, musibete maruz kalmasın ama sen sözünde, özünde, inancında, söylediklerinde, davetinde ne olursan, bağlı olursan, sabit olursan elbette ki e, sabırlılık vasfı devreye girecek. O sabırlılık vasfı da seni bütün bu mihnelere karşı göğüs germeye ne yapacak? İtecek. Bugün insanın mesela sadrı çok dar değil mi? Ama selefin sadrı genişmiş. Selefin sadrı genişmiş. Her bir musibet sadrını daha çok açarmış. Her bir ney? Uğradıkları, maruz kaldıkları ney? Fitne sadırlarını daha çok ne yaparmış? Açarlarmış. Böyle ne olmuş? Böylelikle işte. Yani örnek olmuşlar zaten. Örnek yani. Şimdi Kur'an mahluk mudur, değil midir yani? Bugün bazı insanlar bu tartışmayı çok ne görebilirler? Küçük bir tartışma görebilirler. E ne olacak? Yani üç halife göreceksin. Bunlardan iki tane seni hapsetecek günlerce, aylarca, yıllarca ne yapacaklar? Seni kırbaçlayacaklar. Sana vurulan kırbaç deveye vurursa deve orada ölür diyor bütün rivayetler. E sen gene ne diyeceksin? Kur'an yaratılmamıştır. Allah Allah. Bu nasıl bir inanç ya? Ondan sonra talebelerin gelecek diyecek ki ya imam diyecek. Bak etme eyleme. Bu adam sana diyor? Bu halife kafiri billah. Buna uyanlar da zaten kafiri billah. Ya sen koskoca İmam Ahmet'sin. Bağdat deyince senden sorulur. Basra deyince senden sorulur. Ya gel sen. Gel sen ya. Gel bir fetva ver. Bir söyle de kurucu edelim, kıyam edelim. Şu adamı da, şu adamın adamlarını da tarih sahnesinden silelim. Yok. Emir-ül Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Hiçbir nefis yok bu insanlarda. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Yani hem adam Kur'an mahluktur diyecek halife, hem de sen demediğin için seni dövdürtecek. Ama yine de talebelerin oyunlar ne yapmayacak? Gelmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? İşte oluyor. Olduğu için de zaten kıyamete kadar ismi hayırlı anılacak. Onlarca, yüzlerce, binlerce örnek var. Yani hangi birini anlatacaksın? Onlarca, yüzlerce, binlerce örnek var. Evet. Onların takati kesilmez. Yumuşayıp teslim olmazlar. Temel esaslarla ticaret yapmazlar. Cehaletin yayılmasına, şerrin hakim olmasına izin vermezler. Elen verici, acı durumlarda teslim olmazlar. Bilekis davetin yayılması, insanlardan cehaletin kalkması, durumun daha iyiye, daha mükemmele dönüşmesi yolunda Meşru ve mübah metotları kullanarak var güçleriyle güç yetirebildikleri her şeyle koşarlar. Bunu yaparken Allah Azze ve Celle katındaki Ecri umarlar. Karşılaştıkları eza ve musibetlere sabrederler. İftira atanların iftirasına yardım etmeyenlerin bırakıp gitmesine aldırmazlar. Buna dahi verilebilecek en güzel örnek, ehl sünnet ve cemaatin imamı Ahmet bin Hanbel'in halkul, e, halkul Kur'an fitnesi esnasındaki esaslı duruşudur. O sözünden, dön, dönme, e, o, sözünden dönmesi Kur'an mahluktur demesi için eziyet görmüş, kırbaçlanmış ve hapsedilmiştir. Ama o hak üzere sebat edip sabretmekten başka bir şey yapmamıştır. Ta ki Allah onunla sünnete yardım etmiş, bidatleri engellemiştir. Aynı şekilde Şevristan Hübni Teymiye, Rahimullah'ın sebat ve azmi de böyledir. O, insanları sünnete, salih islam, sahih İslam'a davet etmiş, hararetli bir gayret, atılgan bir azimle, batıl ile, din ile mücadele etmiş, kıvışla savaşmıştır. Allah, onunla sünnete yardım etmiş, bidatin belini kırmış, ...dini yenilemiş ve onu... ...bidatçilerin ve mülhitlerin... ...boğazına düğüm yapmıştır. Yine şeyh İslam... ...Rahim Allah... ...12. asrın müceddidi... ...Muhammed bin Abdülvahab... ...Rahim Allah'ın halinde farklı değildir. Bu imam... ...şirkin, bidatlerin... ...ve sapıklıkların... ...alıp başına gittiği bir toplum içerisinde yetişmiş... ...Allah için kalkmış... ...Allah'ın yoluna çağırmış... Burada ciddi bir şekilde bütün güç ve çabasını harcamıştır. Allah da onunla kapalı kaltlere, sağır kulaklara, kör gözlere hidayet etmiş, onunla doğru yolu ortaya koymuş, insanlara karşı hücceti ikame etmiştir. 52. Nasihata devam ederler babı. Allah için, kitabı için, Allah için, kitabı için, Resulü için. Müslümanların imamları ve geneli için nasihat ederler. Bu aynı zamanda Peygamber Efendimiz neyi hadisi değil mi? Evet. 53. Gücü yetebilene vacip olan ilmi aciz olan için gerekli görmezler babı. Çok önemli. Yani biz ne diyoruz? İlim tahsili ne? Temel meseleler, zaruri meseleler haricinde neydir? Farzi kifaye, farza ayıl değil. Yani bir insan imanına yetecek kadar, bir insan namazına yetecek kadar, bir insan orucuna yetecek kadar, bir insan haccına yetecek kadar bilgileri bilmekle mükelleftir. Onun ötesini bilmekle ne değildir? Mükellef değildir. Bilirse güzeldir, evladır. Ama ne değildir bu? Farzı ayın değildir. Bu noktada işte ehl sünnet vel gayrından ayrılır. Çünkü onlar gayrıyla birlikte, mesela Mutezile ile aklı ne kıldıkları için, delil kıldıkları için ilmi bütün insanları ne görürler? farzı ayım görürler. Çünkü neden? Vahiye ihtiyaçları yoktur. Onlara göre iyi ya da kötü neyle bilinebilir? Ya da güzel, Akıllı. akılla bilinebilir. Haliküz ne diyor? Hayır. Bu vahiy ile bilinebilir. Kur'an ve sünnet nasarı ile bilinebilir. He. El-sünnet ve cemaat herkese hükmüne göre ne yapmıştır? Değer vermiştir. Alim alimliği ile, ilim talebesinin ilim talebeliği ile, avamı avamlıkla ne yapmıştır? Mesul tutmuştur. Yoksa kalkıp da bir avamdan ne yapmamıştır? Alim bilmesi gereken bilgiyi beklememiştir, unmamıştır. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü bu Allah'ın neyine sığmaz? Adaletine sığmaz. Yani nasıl ki şu dünyada, nasıl ki şu dünyada herkes kuyumcu olmak zorunda değil. Nasıl ki şu dünyada herkes öğretmen olmak zorunda değil. Nasıl ki şu dünyada herkes fırıncı olmak zorunda değil. Herkes de alim olmak zorunda. Hı. onlardan bir kısmı ne yapar? Halim olur, bir kısmı ne olur? Müteallim olur, bir kısmı ne olur? Dinleyici olur. Herkes zengin olmak zorunda değil. Herkes fakir de olmak zorunda değil. Dinde eşitlik yok. Dinde ne var? Adalet var. Hep söylüyoruz. Yani o bakımdan işte ehl Sünnet ve El cemaat bu noktada nedir? Çok nedir? Hassastır. Buraya dikkat edeceğiz. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Heh. Yani ehl Sünnet bunun dışına çıkmamıştır ama... Tabi ehl sünnetten çok fazla beklenti olunca insanın gönlü herkesin ne olmasını, alim olmasını istiyor ama bu yani imkansız durumlardan bir tanesidir. Çünkü niye? Herkesin alim olabilmesi için herkesin ne yapması lazım? İlme yönelmesi lazım. Ve herkes ilme yönelince dünyalı kişilerle kim uğraşacak arkadaşlar? Kolay bir iş değil. Yani Ashab-ı Süffe vardır değil mi? Bütün sahabe yoktu. Yani Resulü Aleyhisselatü veda açısında bir kere veren adam bile sahibi olur. Ama onun o sohbetiyle bir İbn Ömer'in, bir Enes bin Mali'nin sohbeti değer değildir. Yani yetmiştir rivayetler asab ı Süffe adetini gösteren. O da fazlasıyla yani. Yetmiştir fazlasıyla. Başka yoktur. Yüz bin sahabeden bahsediyoruz değil mi? Yüz bin. E herkes o mertebeye ne yapamıyor? Ulaşamıyor. Kolay değil. O bakımdan Allah nasıl ki insanların üstüne gücü yetmeyecekleri, güçlerine yetmeyecekleri yükü ne yapmıyor? Yüklemiyor. ehl sünnete yüklemiyor zaten. Evet. Onlar kitap ve sünnette gelen her şeye mücmel bir imanla iman eder. Ne demek mücmel? Genel altlarıyla. Ya keşke Nisabur'un yaşların dini üzere ölseydin demiş. Ne mi Fahrettin lazım. Niye? Neden? Ya bazen ilim vebaldir. İlmiyle cehenneme giren çok insan vardır. İlmiyle cehenneme giren çok insan vardır. Ya da ilmiyle cehenneme gelecek çok insan vardır. Vebaldir. Bazen cahil kalmak ne kadar güzeldir. Şimdi düşünün yani Trabzon'un yaylasında bir niner peştamal, koyunun ineyen arkasında, beş vakit namazını kılan, orucunu tutan bir yabancı gördüğü zaman peştemalini suratına çeker. Bunun cennete girmesi çok çok daha kolaydır. Ha, yani bazen cehalet fıtrat üzere ise fıtrat üzere cehaletse insanı cennete sokabilir. Ha, bu demek değil ki cehalet met edilmiştir. Hayır. Yani bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir hadisinde Allah'tan ilim istememiştir. Ya da Allah'tan ilim isteyin dememiştir. Yani ne? Faydalı ilim. <gülüyor> bu çok önemli. Faydalı ilim arkadaşlar. Faydalı ilim. Faydalı. Yani faydası olursa ilim ilimdir. Faydası olmazsa eğer, eğer o ilmin emmareleri sende yoksa, zaten o ilmin önemi kalmaz. Şey, bilenler ve bilmeyenler bir olur mu derken, alimliği ne yapmışken? Yüceltmişken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, insanlar helak oldular, alimler hariç. Alimler de helak oldu, Bindiğiyle amel edenler hariç. Yani çok önemli bu. Bu ayrımı ne yapmak lazım? İyi kurmak lazım. İyi düzenlemek lazım. İşte bilmek yetmiyor. Bilmek yetmiyor. Bilip onu ne yapmak? Yaşamak. İşte bu ilmi insana verdi. Cahil insan çok bir şey bilmez. Bir bedevi düşünün. Yani Peygamber aleyhissalatü geliyor diyor ki beni kurtaracak amel söyle. Yani bana öyle bir amel söyle ki fazlasında eksinde ne yapmayacağım? yapmayacağım. Ya işte beni ne yapsın? Kurtarsın, cennete sorsun. Ne diyor? Beş vakit namaz kılıyor. E üstüne diyor fazlasını katmayacağım. Katma diyor. Tamam diyor. Sen beş vakit namaz kıl. Yani akitesi düzgün. Beş vakit namaz kılmış. Yeri geldiğinde zekatını vermiş. Varsa yeri geldiğinde güler yüz göstermiş. E faiz yememiş. Yani ehl-i sünnet bunlara karşı çok merhametli. Yani ehl-i sünnet şu yok. Yani Şia'daki gibi bir ne var? Havas var, bir de ne var? Avam var. E avamın cennete girmesi vallahi çok zor. Ancak havasın eteğine yapışırsa ya da havas ona girderse. Böyle bir şey yok. Bizde böyle zümre yok. Yani elim sünnet vereceği el haddi herkes cennete girebilir. Herkes. Yeter ki mücmel olan neyi? Bakın mücmel olan işte dediği o. Mücmel olan hususlarını ne yapsın? bilsin de uygulasın. Bu kadar basit. Çok zor değil. Ama e Şia da öyle mi? Havas cennete girer. Gireceği de garantidir. Ehli sünnet vel ve cemaatte yani alimlerin cennete geleceğinin de garantisi yoktur. yoktur. Öyle bir şey yok ya. Hakkında aynen ismen nasıl gelen adamı biz cennete sokarız? Vasfen geleni de vasfen cennete sokarız. İsmen değil. Alimler cennettedir. inşallah. E peki hocam ya ben İmam Şafii'yi cennette gördüm. İmam Ebu Hanife'yi cennette gördüm. İmam Mali'yi cennette gördüm. İmam Ahmet bin Hanbel'i cennette gördüm. Neye göre gördün? Rüyanda gördün. Peki senin rüyanı ölçümü Değil. E peygamber efendimiz demiş mi İmam Ahmet cennete girecek? E yok. E hocam ne demek bu? Bunlar vasfen cennettedir. Vasfen cennettedir. Aynen de inşallah nerededirler? Cennettedirler. Ama bak Ebu Bekir inşallah cennettedir demiyoruz. Ömer inşallah cennettedir demiyoruz. Cennette ya cennette. Çünkü Resulullah bize bunu ne yapmış? Haber vermiş. E, hal böyleyken yani biz yeri geldiğinde kendi imamlarımızın bile yüzde yüz cennette olduğunu ne yapamazken cezme demezken, adamlar bütün havası ne yapıyorlar? Cennete sokuyorlar. O da bize Farklı bir şekliyle işte sofi zümresinde ne yapıyor? Giriyor. Farklı bir şekliyle sofi zümresinde giriyor. Bir bakıyorsunuz. Onlar da bütün silsileyi ne yapıyorlar? Cennete sokuyorlar. Evet, onlar kitap ve sünnette gelen her şeye mücmel bir iman iman ederler. Ama onları ayrıntılı ve icmali olarak öğrenmede güç yetiremeyen ile güç yetirebilenin arasında da fark gözetirler. 54. Allah'ın ve Resulünün nezdinden olmayan şeylerle insanları imtihan etmezler bağlı. Şüpheli şeylerle, işlerin anlaşılması güç taraflarıyla ve muhtemel mücmel lafızlarla insanları imtihan etmezler. Onları ancak karışıklık ve kafalılık olmayan, Açık ve sarı şeylerle imtihan ederler. Yani sen sokaktaki bir adama faiz helal midir, haram mıdır diye sorabilirsin. Namaz farımızdır değil mi diye sorabilirsin. Çünkü ne? bu açık, net olan bir olay. Ama sen sokaktaki adama Allah Azze ve Celle'nin isimlerin ifade ettiği anlamları bana hele bir anlat diye soramazsın. Ya da sokaktaki adama hele şu Yasin suresini bir oku bakalım. Eğer okursan Müslümansın, sopadan kurtuldun. Okumazsan Müslüman değilsin, dayak yiyeceksin diyemezsin. Böyle bir kural yok. Neden yok? Neden yok? Çünkü bize göre insanlar bilmekle mükellef oldukları şeylerden nedirler? Sorumludurlar. Onlar da açık olan, seçik olan şeylerdir. Yani Ahmet beş vakit namaz kılıyor mu? Bunu sorabilirsin. Ama Ahmet teheccüde kalkıyor mu? Bunu soramazsın. Böyle bir hakkın yok. Ramazan orucunu tutuyor mu? Sorabilirsin. E, pazartesi, perşembe orucunu tutuyor mu? Ayın başında, ortasında oruç tutuyor mu? Bunu ne yapamazsın? soramaz Yeri geldiğinde o farzı bile soramazsın. Kim sorar onu? Mahkeme. Şerni mahkeme. Yani bu işin neyi? Mesulü olan kadı. Sen bile soramazsın. Yani bizde gestapalık yok yani. Bizim işte bu mahallede kim beş vakit kılıyor, kim kılmıyor, beş vakit kılmayanları kime ihbar edelim? Kadıya ihbar edelim. Böyle bir şey yok bizde. Sen bilmiyorsan cenazesini kılmasın o kadar. Bakın dikkat edin. Sen bilmiyorsan cenazesini kılmasın o kadar. Yok sen ihbar etme gibi bir neyin yok. Hakkın yok. Çünkü el-Sünnet insanları böyle şeylere ne yapmamıştır? Alıştırmamıştır. Çünkü bu nifak alametidir. Bu istimale Açık nedir bir? Konudur. O bakımdan kimin beş vakit kılıp kılmadığını ancak bizzat müşahit olan kim bilir? Ehli bilir. Belki evde kılıyordur adam. He, şimdi biz zahirle hükmediyoruz. Neyle hükmetmiyoruz? Bağsına hükmetmiyoruz. Biz mesul olduğumuz ne? Zahir. Ancak adamın itirafı olur. Bizzat kendi tarafındakilerin mahkemedeki şahadeti olur. O durum hariç. Yani biz bununla mükellef değiliz. Biz yanımızdaki adamın hangisi kafir, hangisi Müslüman? Tabi Hastettiğin Yahudi, Hristiyan, Müslüman değil. E ne? O Müslümanlardan hangisi? Müslüman hangisi? Kafir. Bunu tespit etmekle mükellef değiliz bakın. Bizim böyle bir mükellefiyetimiz yok. Ama maalesef bu mükellefiyet olmadığı halde birileri tarafından ne yapılmış? Misyon olarak Müslümanların neyine? Sırtına yüklenmiş. Böyle bir mesuliyetimiz yok. Böyle bir ayrıma gitmeyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim işimiz değil. Evet. Oku. Oku. 55 Mükemmeli elde etmeye çabalarlar imkansız olanı istemezler Eylül sünnet ve cemaat Her şeyde en mükemmeli Araştırır onu elde etmek için Çabalar Güçleri yettiğince faydalı şeyleri Elde edip uygulamaya Mevsedeti ortadan kaldırıp Azaltmaya çalışırlar Aynı zamanda imkansız olanı da Talep etmezler fakat getiremedikleri, elde etmeye güçlerinin, kudretlerini yetmediği şeyi dilemezler. Bunu açıklayan örneklerden birisi şudur. Mesela buna geçmeler. Biz buna, bugünün kuralıyla olması gerekeni, olması lazım geleni isterler, talep ederler, yapmaya gayret ederler ama yeri geldiğinde olması gereken ne değil, olabilecek de, de ne yaparlar? İttifa ederler diyoruz. Evet. Olması gerekeni Olması lazım olanı yaparlar. Yapmaya gayret ederler. Ama yeri geldiğinde olması gerekeni yapamadıklarında olabilecekle ne yaparlar? Yetinirler. Yetinirler. Bu çok önemli. He. Mükemmeliyetçilik ama bu mükemmeliyetçilik nasıl bir mükemmeliyetçilik? Aynı zamanda onuru olan realist bir mükemmeliyetçilik. Yani ne demek? Her şeyde müşkil pesentlik yok. Bazen olabilecekle ne yapmak lazım? İktifa etmek lazım. Ama en mükemmeli olacaksa olur. O zaten senin elinde değil. Kimin elinde? Allah'ın elinde. Evet. Bunun açıklayan örneklerden birisi şudur. En sünnet en güçlü net namazda Müslümanları imam olarak Kur'an'ı en iyi okuyana geçeceği görüşümdür. Sonra daha az bilen gelir ve bu şekilde devam eder. Yani olmadığını farz et. E, o zaman biz cemaatle namaz kılmayalım. Ya, herkes kendi kılsın der mi? Yani şimdi e, Husari gibi bir Kur'an okuyan yok içimizde. E başka? işte Mehmet Eminay gibi Kur'an okuyan yok içimizde. E, o halde yani tamam ya bizim işimiz bitti. Biz cemaat namazı ne yapmayalım? Kılmayalım Herkes tek kılsın. Böyle bir şey yok. Varsa olur. E, yoksa o içinden, o olanların içinden en iyisi geçer. Hatasıyla ne ile? Sevabıyla. Evet. Namaz kılınacak olan yerde fasıklardan bir topluluktan başka kimse yoksa o zaman aralarında fıskı, en az olanın namazı kıldırması gerekir. E gördünüz mü? Birileri Hanefi sınıflandırma sınıflandırmayla alay ediyor ama yani bu sınıflandırmayla alay etmek aslında çok da doğru değil. Hani bir tabir var ya belki çok duyuyorsunuz imamet şartlarında işte önce... Ne olmalı, yaşça büyük olmalı, sonra tilavete en güzel olmalı vesaire vesaire vesaire Evladım. iniyor, iniyor, iniyor, iniyor. En son işte evliliğe geliyor. Hatta evlilikte de işte hanımının güzelliğine geliyor. Yani bunlar belki çok farazi meselelerdir. Belki çok nedir? Farazi meselelerdir. Ama yeri geldiğinde mantığı olan meselelerdir. Şimdi fasit bir topluluk e namaz kıldıracak. En hangisi kıldıracak? Fıskı en az olan kıldıracak. E fasıktan namaz kaldırılmış mı? Kaldırılmamış. Adamın başka fıskı var ama namazında ne yapıyor? Kılıyor. Burada fıskı en az olan namaz kıldıracak. E yok o geçmedi. Ondan biraz daha üst fısıktaki derecedeki adam geçti. Namaz ittifarken ne yapar? Olmuş. Problem yok. Heh. Bunlar yani en faziletli olan şeyler. Biz en faziletli olan şeylerle olması gerekeni karıştırmamamız lazım. Evet. Münkerat konusunda da durum böyledir. Onlar münkeratı ortadan kaldırmaya, çökünü kazmaya uğraşırlar. Eğer tamamını ortadan kaldırmaya güç yetiremezlerse, güçleri yettiği kadar ortadan kaldırırlar. Kalanı da izah etmek için çabalarlar. Evli sünnet dışındakilere gelince, onların kemali olan talepleri, onları imkansız olanı elde etme istemeye sürükleyebilir. İşte problem burada, imkansızı istiyorlar. Evet. Tıpkı müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a beyatı bıraktıklarında haricilerin başına gelenler gibi. Çünkü onların zanına göre Ali radıyallahu anh Kur'an yerine kişilerle hükmetmiştir. Bunun üzerine dediler ki biz ancak Ömer bin, bin El-Hattab radıyallahu anh gibisini isteriz. Ama onlara Ömer'in aynısını nereden getirebilir? Oysa onların yapmış oldukları yersiz bir istektir. Çünkü Ali radıyallahu anh zamanın en faziletlisidir. Zamanının en faziletlisidir. Bu sebeple Ali radıyallahu anh'ı terk ettiler ve beyatı bozdular. Keşke onlar bunu yaptıklarında İbni Ömer'e ya da Said bin Zeyd'e veya da onlardan başka sahabilerden birine beyat etselerdi. Bilakis aşırılık ve ifrat onları tefrite götürdü. ...düşük olanı hayırlı olanla değiştirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...vefatından sonra... ...peygamberlik iddia ettiği günlerde... ...seccanın müze müezzini olan... Şit bin rebiye beyat ettiler. Sonra Allah... ...rahmetiyle onu düzeltti. O da onlardan kaçtı. Onların dalaleti... ...onun için apaçık oldu. Sonra ne bir önceliği... ...ne sohbeti, ne fıkı olmayan... ...ne de Allah'ın kendisine hayırla şahitlik etmediği Bedevi Abdullah bin ve Er-Rasim'i de karar kıldılar. Bu hal üzüntüyle belirtmek gerekir ki çokça hasıl olmaktadır. Bazı aşırıların Kemal onun istediğini ama onu elde etmek için uğraşmadığını görürsün. Ya da onun zihnine benzeri olmayan hayali bir suret koyduğunu görürsün. Yani mesela şimdi hep söylüyoruz, biz örnek veriyoruz. Yani alim olmayı istemek çok net. Güzel. Şimdi adam askeri ücretle çalışıyor. Evde beş tane çocuğu var. Burayı da iyi dinleyin arkadaşlar. Adam askeri ücretle çalışıyor. Evde beş tane neyi var? Çocuğu var. İşte okuyanı var, yeni var, içeni var. Bez lazım, o lazım, bu lazım. Yeri geldiğinde kiracı, yeri geldiğinde değil. Ya işte diyor ben diyor ne yapacağım diyor. Hafız olacağım diyor. E başka, başka ne yapacağım diyor işte diyor. Ben Arapça öğreneceğim. ve başka ne yapacağım? İşte ben müfessir olacağım. E nasıl yapacağım bunu? Nasıl yapacağım? Yani öyle günde 10 dakika çalışmayla kim hafız olamaz. bu de ezberleyemez. Müfessir de olamaz. Nasıl yapacağım bunu? Bırakırsın çocuğunu, çocuğu aç. Atarsın üzerinden bütün mesuliyet neyini, elbiselerini. Göçersin gidersin bir medreseye. 3 yıl 5 yıl kalırsın orada. E ondan sonra... Ben alayı yaptım. Hiç alayı yapmadım. Sen, sen haram işledin. Önünün sana hiçbir faydası yok. He. Yani imkansızla uğraşmayacaksın. Herkes hayatına göre hayatının şekil aldığı neye göre mesuliyette göre ne yapacak? Kendini şekillendirecek. Hayalle uğraşmamak lazım. Ben görüyorum ya yani öyle gençler görüyorum ki hayal. Mesela e, benim talebelerimden bir tanesi evlendiği bir çocuğu vardı. Ben de, de hafızlık yapacağım. İşi de sabah 8'den akşam 10'a kadar. Dedim ki, ya dedim arkadaşım dedim sen nasıl hafızlık yapacaksın bu koşullarda? Ya hocam azmimi kırma ya. Ya bak, yani yani yapmanı temenni ederim ama bunun yolu bu değil. Böyle hafızlık yapamazsın sen. Mümkün değil. Ondan sonra ikinci çocuk oldu. İşte aradan bir iki yıl geçti. Üçüncü çocuk oldu. Bizimki daha halen daha amme cüzüğünü bitiremedi. Daha amme yüzünde yani. Belki de Yarısını ezberliyor, diğer yarısını ne yapıyor? Unutuyor. O hal. E onun sonu işte herhalde dördüncü çocuk falan oldu. Çocukların da adetini karıştırıyorum. Geldi bana dedi ki ya hocam sen benim hafızlık yapamayacağımı nereden bildin? Vallahi müneccim değil dedi. Çok basit. Çok basit. Yani Türkiye'de yaşayıp da bunu bilmemek, ahmaklık. Bunu bilmemek, hayalperestlik. Sana gelen faturaların meblağı ne? E hocam bir 300-400 lira. E kaç lira alıyorsun? Bir milyar lira alıyorsun. E var çoluk çocuk. Nasıl yapacaksın sen? Yani bunları doyurma kalesi varken, bunları içirme kalesi varken, bunların masarifini tedarik etme kalesi varken, ha, baban zengin olsa anlayacağım babanın üstüne yıkarsın. Kayınbaban zengin olsa anlayacağım onun üstüne yıkarsın değil mi? Mesuliyetler var bunları bırakamazsın sen. Ha, demek ki böyle şeylerle uğraşmamak lazım. Hayal kur. Hayal kur ama bunun realitesi yok. O halde sen neyle uğraşacaksın arkadaşım? Yapabileceğinle uğraşacaksın. Yapamıyorsan hafızı 40 hadisi al ezberle. Al Mülf suresini ezberle. Al işte ammeyi ezberle. Yani yapabileceklerinle iştigal edeceksin. Bunu baştan öğreteceksin insanlara. Hayalperest insan yetiştirmeyeceksin. Çünkü niye? Bu çok tehlikeli. Aynı anda 10 işi yapmaya çalışan insanın 10 işi yapamayacağını alimle ittifakla söylüyorlar. Yani aynı anda ben hem müfessir hem muhaddis olacağım diyen adam halt işliyor. Mümkün değil. Hele sen mi ol? Artık ne zaman olursun? 60'ında mı olursun? 70'inde mi olursun? Yoksa ölür gidersin daha tamamlayamazsın. Kabirde mi o şerefi tacı sana verirler? Onu bilmiyorum. Ondan sonra muhakkısı ol. Yani el evvel bil evvel, el ehem bil ehem. Bu böyle olmuyor işte yani. Burada hep söylüyorum. Şeytanın dileler adlı kitabı okuyun. Hep söylüyorum. Şeytan da işte böyle inim Mehline ya da ilim olmaya ada insanlara bu damardan giriyor. O bakımdan, he. işte bak ehl-i cemaat söylüyor. Açıkça söylüyor. Yani bunu duyduktan sonra herhalde böyle bir mükellefiyetimizin olmadığını ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Şimdi ümmeti muhammed farklı milletlerden oluşuyor değil mi? Farklı milletlerden oluşuyor. Türk'ü var, Araba var, Acemi var, İngiliz'i var, Fransız'ı var, var da var. He. İnsanları milletlere, kabilelere ayıran kim? Allah değil mi? Dillerini yaratan kim? Allah. Niye böyle yapmış? Birbirleri ne yapsınlar diye? tanısınlar diye. Siz Ümmet-i Muhammed'in alimleri içinde hiçbir tane alim biliyor musunuz? Ümmet-i Muhammed'e mensup bütün insanlar Arapça konuşmakla mükelleftir. Arapça konuşmaları farzayındır diye. Bak yok. Niye yok? Neden yok arkadaşlar? Neden yok? Çünkü Allah'ın yaratma neyine Hikmetine aykırı da ondan. He, peki, güzel midir öğrenmek güzeldir. E peki herkesin, bütün ümmeti Muhammed'in bir buçuk milyarıyla ana dili, Arapça olarak konuşmasını beklemek nedir? Hayaldir. Bunu Mehdi bile sağlayamayacak. Var mı binas? Var mı binas? Mehdi'nin bütün insanları Arapça konuşturacağına dair. Öyle bir nas yok. E yani Mehdi sağlayamıyorsa kimse sağlayamaz kadar kolay değil. Yani demek istediğim şu. Yani olabilecekle bakmak lazım. Eğer biz Hep söylüyoruz. E Türkiye'de işte e, akideyi öğretemiyoruz. Niye öğretemiyoruz biliyor musunuz akideyi arkadaşlar? Neden öğretemiyoruz akideyi? Niçin? Çünkü akideyi kullanacağımız dili ne yapamamışız? Öğrenememişiz. Arapçayı kastetmiyorum. Türkçeyi, Türkçeyi. Akideyi kullanacağımız o dili o Türkçeyi geliştirememişiz de onun için. Şimdi herkese Arapça öğretmek mümkün mü? Değil. O halde bu insanların akideyi bilmesini sağlamakla mükellef miyiz? Mükellefiz. Nasıl yapacağız bunu? İnsanların diliyle yapacağız. He, i̇şte onu yapacak insanların içimizden ne yapmayla? Çıkarmayla sağlayacağız bunu. Bunu yapmakla mükellefiz. Yoksa işte herkes Arapça öğrensin, Arapça öğrenmeyen akideyi öğrenemez. Bu apayrı bir olay. Herkes Arapça öğrensin, Arapça öğrenmeyen alim olamaz. Akide de alim olamaz. Hadis de alim olamaz. Ama mücmen olan şeyleri ne yapabilirsin insanlara? Öğretebilirsin. İşte bak bu gayeyle ne yapıyoruz? Bu işleri icra ediyoruz. Gayret ediyoruz. Onun için hep söylüyoruz en iyi akide insanın kendi diliyle öğrendiği akidedir. Bakın bu çok önemli. En iyi akide insanların kendi diliyle öğrendiği akidedir. Yeter ki malzeme doğru dilde ne olsun? Bunu güzel ifade etsin. Emin olun. Emin olun. Yani ilkokuldan itibaren sen çocuğunu kendi diliyle çok güzel ne yaparsan akide boyutuyla donatırsan o çocuğun akidede neyi olmayacaktır, Amelen. Dikkat edin. ilmen demiyorum. Amelen neyi? Eksiği ve yediği olmayacaktır. Ondan sonrası zaten inşaidir. O onu ne yapar? Tamamlar. Bu nokta çok önemli. Çok çok önemli. Yani olabileceğe bakacağız. <gülüyor> Hani dediğin o zaman, neden işte hocam dersini dinliyorum, neden sen Gültepe'de giderse işte insanları azarlıyorsun yeri geldiğinde, işte yeri geldiğinde Arapça metni okutuyorsun, yeri geldiğinde soru soruyorsun, bunu neden burada yapmıyorsun? Yani bunu burada yapabilmem için buradaki insanların çoğunun hayatını neye vakfetmiş olmaları lazım? ilmi Arapça'ya, ona buna vakfetmiş olmaları lazım. E yani bunu eğer ben sağlayamayacaksam niye yapayım? İbn-i Soru sorardı ama kendi talebelerine sorardı. Bazen de farkında olmazdı, araya yabancı bir unsur girerdi ona sorardı. Yani o da bilmezdi ama anlardı, gülerdi, hiç kızmazdı. Ama kendi talebesi cevap vermeyince azarlardı. Çok önemli. Çok çok önemli. Yani bir adam düşünün, hacca gitmiş bir vesile, bir cezayla, az çok Arapçası var. Şeyh'i görmüş orada, oturmuş halkaya. Ya sen de biraz geri kaç, niye böyle oturuyorsun? Yok şeyh'i yakından göreyim demiş. Şeyh'i hadi bakalım diyor. Kalktı, yok bir şey yok eşim bakıyor yabancı onu azarlamaz ha, yani hayalle uğraşmayacağız arkadaşlar bu çok önemli olabilecekle uğraşacağız onun için ya işte ben Arapçayı öğrenemedim İnşallah öğrenirsin ama dininden sana lazım olan bilgileri öğren bu bilgileri öğrenmek için yeterli sayıda ne var Türkçe kitap var kaçışın yok kaçışın yok Yeterli sayıda ne var? Kitap var. Çünkü bu millet bin yıldır ne? Müslüman olan bir millet bin yıldır bir birikimle ortaya ama öyle ama böyle neler konmuş? Kitaplar konmuş. Bitti mi? Son fazla. Bazı aşırıların kemal olanı istediğini ama onu elde etmek için uğraşmadığını görürsün. Ya da onun zihnine benzeri olmayan hayali bir suret koyduğunu görürsün. Eğer onun için her istediği gerçekleşecekse çalışır, yoksa hiçbir çaba güç, ön alma ya da yakınlık göstermeden oturur. Evet. Şimdi bugün gene menheci dersle alakalı bir mesele var. İnşallah onu okuyalım. Ondan sonra dersinde nihayet vereceğiz. Bazen böyle dersten yapıyoruz. Şimdi diyor ki, müellif Babu beyani ennel ulema hum ehlül fehmi ve humus sebil ileyhi. Diyor ki, alimlerin anlayış ehli olduklarının beyanı. Yani alimler anlayış ehlidir. Anlayış derken fıkıh edilir. Evet. Başka? Ve humus sebil ileyhi. Bu anlayışa götüren ney? Yol. Yol. Yolun bizzat kendisi onlar. Başka? Ve tahvir Minel iktifa bir akdil ilm anil kutup. Dikkat edelim, çok önemli. Yine ilmi alırken alimleri bırakarak sadece kitaplardan ilim almayla ne yapma yetinmeden de ne yapma sakındırma. Bab. Evet. Ha demek ki alimler fuku ehli anlayış ehli ve anlayışın temel neyi yolunu ehli. Alimler, Buna dikkat edeceğiz. Başka. Alimleri bir kenara bırakıp ben bu işi sadece neyle yaparım? Kitaplarla yaparım. Bu kitaplarla iktifa ediyorum. Alimlere dönmeyi ne görmüyorum? Gerekli görmüyorum diyen insanlardan da ne? Sakındırma bağlı. Bakın, şimdi muhtelif rivayetler var burada. Ben bir kısmını zikredeceğim, bir kısmını atacağım. İnşallah bu kitabı da tercüme ettik, yakında çıkaracağız. Diyor ki, Gale Teala, Allah Azze ve Celle buyurdu ki diyor, işte diyor bu misaller, bu temsiller, biz bunları kimler için örnek veriyoruz? İnsanlar için örnek veriyoruz. Tabi bu temsiller, misaller, ayetler, o ayetlerin içindeki neler? Kıssalar, başka hükümler, başka imani ney, gaybi neler? Hususlar. Biz bunların her birini kim için veriyoruz örnek? İnsanlar için. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Uyumayalım. Ve mâ yâkiluha illel âlimûn. İşte bu timsalleri, bu misalleri yani gerek hükümler, gerek kıssalar, gerek imani, gaybi hususlar bunları ancak ama ancak kimler akleder? alimler evet. akleder arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Çok çok önemli. Bu Ankebi suresi 43. ayet. Bunlar ancak kimler affeder diyor, alimler affeder. Bir kere bunu ne yapacağız, nakşedeceğiz. İkinci ayet Nisa suresi 83. ayet. Diyor ki ve iverja ahum emr minel emni evil Diyor ki onlara diyor korkuya ya da güvene dayanan bir emir gelse ya da geldiği zaman onlara. İşte ümmeti kastediyor. İnsanların genelini kastediyor. Neye? Korkuya ya da güvene dayanan bir ne gelse, emir ya da haber gelse eza'u bihi onu ne yaparlar? Yayarlar. Hemen ne yaparlar? Ya. E millet öyle değil mi? Yani şöyle Bir avama bakıp yani bilip bilmeden, anlayıp anlamadan işin tavsilatına ne yapmadan vakıf olmadan hemen ne yaparlar? Ama korkuya dayanan olsun. Ama güvene dayanan olsun. Onu ne yaparlar? Yayarlar. Diyor ki ancak velev redduhu eğer ne yapsalardı o işi döndürselerdi. Kime? İler rasul peygambere başka ve ila ulil emri minhum ulul emirlerine onlardan olan ulul emirlerine ki bir sonraki derste ulul emrin burada kimler olduğunu bileceğiz anlayacağız. Alimler, eğer diyor o haberi diyor, kime? Peygamber aleyhissalatü vesselama ya da kendi işlerinden olan kime? Alimlerine ne yapsalardı? Döndürselerdi diyor. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ Onlardan istinbat ve istidlal sahibi olan kimler? insanlara o işi ne yaparlardı? bilirler. Bakın, onlardan istimbat. Ne demek istimbat? Hep söylüyoruz. İstidel sahibi olanlar o işi ne yaparlardı diyor? Bilirlerdi diyor arkadaşlar. Bilirlerdi. Yani o insanların aslına aslarını anlamayıp yaydıklarını onlar ne yaparlardı? Bilirlerdi. Çünkü niye? Onlar istimbat ve istidel insanlardır. <gülüyor> Galil Evzay, Evzai diyor ki, Mazale ilmu azizen. Bu ilim diyor aziz kalmaya devam edecektir. Bu ilim aziz kalmaya devam edecektir. Aziz ne demek? Yüce, Yüce üst, şerefli, yukarıda, ayaklar altında değil. Bu ilim aziz kalmaya ne yapacaktır? Devam edecektir. Yetelakka rical. Rical dedi ki, alimler alimlerden ne yapıldığı müddetçe alındığı müddetçe. Bu ilim Yüce aziz kalmaya devam edecektir alimlerden alındığı müddetçe <gülüyor> Hatta <gülüyor> vaka yani ne zamanki bu alimlerden ne yapılıp alınmaz da nereye düşerse kitaplara düşerse Fehamhu <gülüyor> o kitaplarda onu ne yapar taşırsa, Ev dakhalefihi, gayru ehlihi ya da bu ilme ehli olmayanlar ne yaparsa müdahale ederse işte ne olacak diyor. Bu ilim aziz olmaktan çıkacak, ne olacak? Zelil olacak. Evet. Galal Velid bin Muslim, bakın Velid bin Muslim diyor ki: La taqodul <gülüyor> ilme min as-sufiyyi. diyor bu katiplerden, ilmi diyor bu yazarlardan. İlmi diyor bu ney? Kitap okuyucularından ne yapmayın almayın. Vela takraul Kur'an'e alel musafiyin. Kur'anı da işte bu kitap okuyucularına okumayın diyor. İlla mimmen semyahu minarrijal. O Kur'anı ya da ilmi kimden? Bizzat alimlerden dinleyenden. Ve karah aler rica yine alimlere ne yapanlardan okuyanlardan ne yapın alın diyor. Evet. Galil şatı bir, bakın şatı bir diyor ki ve kat galu dediler ki innel ilme kane fi sudur rica l ilim alimlerin neyindeydi gönlündeydi sadrındaydı zihnindeydi kalbindeydi. Sümmenta kahel el kutub Sonra nereye intikal etti? Kitaplara. Ve sâret mefâtihahu ve eydir rica. Neydi ilim evveleri? işte alimlerin sururlarındaydı. Sonra kitaplara ne yaptı? İntikal etti. Sonra ne oldu? He. O kitapların, ilmin anahtarları kimin elinde oldu? İlim ehlinin elinde oldu. Ve hadel kelam yakzi bi'enne la budde fi tahsilihi minel rica'yı. İşte bu söz bize şunu açıkça gösterir ki ilmin tahsili için illa da gerekli olan kimlerdir? Alimlerdir. Evet. Sonra devam ediyor. İv leyse vera hateynil mertebeteyn mermain'da. Çünkü diyor onların katında diyor bu iki mertebenin ötesinde ne yok? Çözüm yok. Ve aslu hâda fissahi Bunun aslı da diyor sahihtedir yani bu ı Müslüm'dedir. İnnâ <gülüyor> Allah la yakbuzul ilme, intizaan yintezehu min al-nas, ve lakin yakbuzuhu bıqazı ulama. Allah'im ne yapmaz? Küttiye çekip almaz. Ne yapar? Alimlerin ruhlarını kabz ederek ilmi onlardan kaldırır. Ve iverkane kevali ke, eğer durum böyle ise ferijalu hum mafatiḥu bilâşek. Alimler ilmin hiç şüphesiz neyidir? Anahtarlarıdır ve iza tqarrara eğer bu ýüce <iyice> anlaşıldıysa fela yuhaz illa mimmen tahakka ilim ancak bu şartlar kendisinde ne yapan gerçekleşen kimden alimlerden alınır diyor bunu da muhafakatta söylüyor diyor ki Abdullah bin Abdulaziz El Ankari fe entum waffaqakumullah siz ki diyor Allah sizi ne yapsın muvaffak kılsın el vacib aleykum et tabassur <gülüyor> Sizin üzerinize düşen görev ne? Basiretli olmak. Başka ve ahdül ilme an ehlihi. İlimi kimden almak? <gülüyor> Ehlinden almak. Ve amma ahdukumul ilme min mucerrede efamikum ama ilmi mucerret fehimlerinizden, saf anlayışlarınızdan almanız ev anil kutub ya da kitaplardan almanız fehale gayrun Bu ne değildir? Evet. Faydalı değildir. Lian el ilme çünkü ilim la yutelakka alınmaz illamin madannihi ve ehli kaynağından ve kimden ehlinden başkasından alınmaz. Gale Muhammed İbn Abdullahî Latif ve Abdullah el Ankari bu ikisi diyor ki vel ulama humul umena ala dinillah. Alimler Allah'ın dininin neyi? Evet. Eminleri, emniyet sibopları Fe vacibun ala kulli mükellef. her mükellefe vacip olan nedir? Ahdud din an ehli. Dini kimden almak, ehlinden almak. Kema kale ba'du's selef. Selef'ten bazılarının dediği gibi, inna hadzal ilme dinun. Muhakkak ki bu ilim nedir? Dindir. Fanzuru ammen ta'khuzun dinakum. Dininizi kimden aldığınıza ne yapın? Bakın. Bu Müslimin neinde? mukaddimesinde rivayet edilmiş. Evet. Fe amma mentaallaka bi zawahir kim ki ha. zahiri lafızlara bakar kimden min kenamil ulama el muhakkikin muhakkık alimlerin kelamında geçen ne lafızların zahirine bakar ve lem yu'ridha ala el ulama onu ne yapmazsa alimlere götürmezse bel yatemit <yâ> ala fehmihi ne itimat ederse Anlayışı. anlayışına itimat ederse ve rubbema kal belki de şunu der hüccetuna bizim delilimiz mecmuat tevhid tevhidin geneli ev kelamil alimil fulani ya da falanca alimin sözü fevvela yarif maksudahu oysa ki adam bilmez kastını bizalikel kelam alimin neyle o sözle neyi kastettiğine ettiğine dair fe enne hâza cehlun ve dalal. işte diyor bu nedir? Cehalettir ve sapıklıktır. Bakın Şeyh binbaza Baz'a bir soru soruluyor. Şeyh Bin Baz'la cevaben diyor ki Yecip ahdül ilm İlmi almak nedir? Vaciptir. Antarikül ulama el amili İlmi amel eden kimlerden? Alimlerden. La an mücerredil kutub vel eşird Sıf, kitap ya da kasetlerden ilim alınmaz. Leenel ulama yod dihunel Çünkü alimler kapalı olun, ne yaparlar? Açıklarlar. Ve esrahunel müşkil. Çünkü müşkil olan ne yaparlar? Şerh ederler. Ve yod cihune ilal fehmis sahi. Meseleyine de döndürürler, Sahih anlayışa döndürürler. Vel kitaplar ise, vel Eşta kasetler ise el ilmiye ilmi kasetler ve vesail sadece vesilelerdir yüsteanu biha onlardan faydalanılır yardım alınır ala talebil ilim ilim talebinde izakat kutuben ve eştatan mevsufaten bu çok önemli eğer o kitaplarla kasetler de ne evet. güvenilir kitap ve neyse kasetse Sadır anil ulama kimden sadırsa evet. alimlerden lakin la yuktasar aleyha fakat yani bakın alınmaz demiyor. Bunlarla ne yapılmaz? Yetinilmez diyor. Bunlarla ne yapılmaz? Yetinilmez diyor. Tabi müellif mesail çıkarmış demiş ki el Ula el ulamahum Alimler fehim ehli, anlayış ehli. İki el ilm ve fehmu muradillahi teala. İlim Allah'ın muradını anlama gayreti. La kefretil mesail ve mahfuzat ne değil? Çokça meseleyi bilmek ya da çokça nasıl ezberlemek değil. Hep söylüyoruz. Rivayet değil aynı zamanda ne? Hatırlayan riayet. Riayet. Evet, rivayet değil aynı zamanda ne? Riayet. 3. La sebebi ile lilte illa bitelakki ani'r <gülüyor> ulema. Evet. Anlayışın gerçek yolu ne? Ancak alimlere bağlı kalmak. Onlardan ders almak. Dört el iktifa bi-ahdil ilm anil putub. Kitaplardan ilim almayla yetinmek. Bak, kitaplardan ilim almak değil, karıştırıyor bunu millet. Kitaplardan ilim alınız. Yetinmek. Karıştırmayalım. Min ekberi esbabiz zelal vel hata. Hata'nın da, zellerin de en büyük nelerinden sebeplerinden Sonuncusu, ardut talif fehmahu Alel ulema. Öğrencinin anlayışını kime sunması? Ulemaya sunması sünne maliye. Geçmiş. Yani bilinen bir sünnet ve tarika selefiyye, selefi bir yöntem tücenni bül vuku fizzelel ve şudur insanı neye? Hataya ve şaz duruma düşmekten ne yapar? Korur. Onu ne yapar? Uzak tutar diyor. Ha demek ki, demek ki İlla da ulema, ulemadan istifade... He, kitapları da ulemadan istifade ederken ne kılma? Yardımcı kılma, vesile kılma... ikisini bir arada götürmeye ne yapma? Gayret etme. Sadece kitapla if, iktifa etmek... Selefin neyi değil? Menheci değil, yöntemi değil... Keyif. Bu Arapça kitaplar için varite, Arapça kitaplar için varite. Hele bir de mesele neyse... Tercüme kitaplarsa... E yani dediğimiz gibi işte... Onun da ne olması lazım... Mevsuf yani güvenilir kitap sahibi kitap olması lazım. Her gün inşallah böyle bazı neleri kitaptan meseleleri almaya devam edeceğiz. Kısaca bugün söyleyeceklerimiz bunlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve